kötülük yapmaktan alıkula, zira bu da bir sadakadır buyurdu. Ebuzeylin şöyle dediği ruhât edilmektedir Ey Allahın Rasulü, amellerin hangisi daha üstündür? dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman ve onun yolunda Cihad etmektir dedi. Hangi küreyi adat etmek ektaldır dedim. Sevdleri katında en değerli olanıdır dedi. Yapacak gücüm yoksa dedim, yapabilen kişiye yardım edesin. Ve yapamayanın yerine sen yaparsın dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bazı amelleri yapma gücüm olmazsa dedim. bunun üzerine insanlara zararın dokunmasın, bu da senden bir sadakadır dedi. Her iki hadisten anlaşılan ortak mana, başkalarına yarar sağlamaya güç yetirilememe durumunda, en azından onlara zarar vermekten kaçınılmasının gerektiğidir. Allahu Teala'nın izniyle her iki durumda da ecir kazanılır. Ancak üçüncü durum olan insanlara zarar verme hali söz konusu olursa bu durumda günah kazanılır. Tamam. Bu nedenle. <gülüyor> Burada duralım. Şimdi e, biz bir önceki dersimizde bu konuyla alakalı dedi ki Allah Azze ve Celle biz Müslümanların üzerine birbirimize karşı birbirimizin üzerine bazı haklar tayin etmiş. Öyle değil mi? Ve dedik bu hakları iki başlık altında ele alacağız. Birincisi genel haklar. Yani genel kaideler, bir de özel kaideler. Şimdi daha henüz o genel olanları anlatıyor Şeyh. Yani daha henüz özel olanlara geçmedik, tafsilatlı olanlara geçmedik. Şimdi burada bize iki tane hadis verdi konumuzun girişinde. Yani Müslümanların birbirlerine karşı haklarını bilme anlamında. iki tane hadis verdi bize. Bunlardan bu hadislerin geneli şu. Yani mesela işte İmam Bukhari ile Müslüm, Ebu Musa el-Eşhari'den, Ebu Hureyre'den, Ebu Zer'den Peygamber Efendimiz de bir şey söylüyor. Diyor ki: "Ala kulli muslimin sadaka." Birinci rivayette. Bütün Müslümanların üzerine sadaka gereklidir. Bir rivayette diyor ki mesela "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka." Sebebini anlatıyor. Yani sizden eklemler sayısınca sizin üzerinize ne dersin üzerinize sadaka vaciptir diyor. He, biz daha sonra tabii sahabe de soruyor doğal olarak da. "Ey Allah'ın Resulü, sadaka Bildiğimiz yani zihne ilk gelen şey nedir? Sadaka malla alakalı bir durumdur, öyle değil mi? Yani ben sabah 360 tane borcum var ama ya ben kendim sadakaya muhtaç olan bir adamsam, peki ben o zaman ne yapacağım diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu defa onlara yol gösteriyor, değil mi? Mesela diyor ki kendi elinle çalış, kendine faydan olsun. Sonra onu insanlara ne yap? Sadaka et. فيعملوا <gülüyor> بي Kendi eliyle çalışır. Kendi nefsine fayda sağlar ve insanlara tasadzuk eder. Tabi sonra da bunu da yapamasa, mesela kötülüğün bir adam olsa, eliyle çalışıp para kazanacak ve sadaka verecek. فَيُعِينُوا ذَا الْحَاجَةِ <الْمَلْبُوف> Yani zorda olan bir insana o zaman yardım eder. Adam diyelim zordadır, sıkıntıdadır. Bir kelimeyle tesel, yardım illaki birine el uzatmak değildir değil mi? Bir sıkıntılı bir kardeşim vardır. Dersin ki Allah üzülme, merak etme, Allah müminlerle beraberdir mesela. Bunu yapsın. Peki buna da gücü yetmese, فَالْيَأْمُ الْخَيْرَنَ diyor. O zaman hayra emretsin insanlara. Yani mesela biraz önce verdiğim örnekteki gibi nasihati. Peki bunu da yapamazsa yalan Allah'ın Resulü? Yani buna da diyelim konuşamıyor adam. Dilsizdir. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlardan şerrini kessin. Yani kimseye ne yapmasın? Kimseye zarar vermesin. Konunun girişine bu iki tane hadisle girdi. Hem Ebu Zer'den hem de Ebu Musa el-Eşhari'den rivayet edilen. Bunun sebebi nedir bu hadisleri bize zikretmesinin sebebi? Biraz sonra anlatacağı konuya giriş yaptı aslında. Yani Müslüman nasıl olmalıdır? E, sorusunun kardeşlerine karşı Müslüman nasıl olmalıdır? Sorusuna cevap olarak bize bir giriş yaptı. Ama biz bu hadislerden yani gerçekten giriş için seçilmiş çok güzel e, hadisler. Biz bu hadislerden şu maddeleri çıkarabiliriz. Yani Müslümanlara karşı veyahut da genel olarak bu iki hadisten çıkaracağımız şey. Bir, her gün, güne başladığımızda boşlu olarak güne başlıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bunun insana faydası nedir? Bunun insana faydası şudur, güne her başladığında üzerinde borç olduğunu ve bu borçları eda etmekle yükümlü olduğunu bilen bir insan sürekli uyanıklık halindedir. Yani biliyorsunuz kulu Allah'a götüren en büyük etkenlerden bir tanesi zikir halidir. Bir tanesi de alıkoyanlardan en büyüğü nedir? Gaflet halidir, öyle değil mi? Kulun sürekli ne olması lazım o zaman? Gafletin zıddı olan zikir halinde, hatırlama halinde, uyanıklık halinde, şuur halinde olması lazım. Ha, buna da yani sen iste, öyle ben isteyim bundan sonra ben şuurlu olayım demekle şuurlu olamıyorsun. Öyle mi? Önce bazı bilinçler, bir altyapı olması lazım sende. Mesela seni sürekli e, şuurlu kılacak olan şeylerden bir tanesi nedir? Boşluğunu olduğunu bilmendir. Öyle mi? Siz hiç borçlu olup da rahat olan insan gördünüz mü? Çok nadir. Borcu olan adam sürekli borcuyla hemhaldir. Yani ben borçluyum, çalışmam lazım. Ben borçluyum, daha fazla yorulmam lazım. Ben borçluyum, şöyle yapmam lazım vesaire. Bu maneviyatta da böyledir. Kişi kendini eğer borçlu hissederse, sürekli o şeyde o şeyde olur. Yani ben borçluyum, öyleyse bir şeyler yapmam lazım. Yani bu borcumu ödeyebilmek için bir şeyler yapmam lazım. E bu defa neye sevk eder bu insanı? İkinci olarak şuurdan sonra ilme sevk eder. Yani ben bu borcumu nasıl ödeyebilirim? Öyle mi? Borcumu ödemenin yolları nelerdir? diye ikinci olarak da bizi buna sevk eder. Ha peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu defa bize neyi anlatıyor? Bütün Müslüman'ın hayatında Allah'a karşı olan borcunda kardeşlerine karşı olan borcunda ne olursa olsun anne babaya karşı olan borcunda bir kaide veriyor bize hayrın yolları çoktur diyor Allah Azze ve Celle veya Resulü'nün diliyle bize bunu biliyor hayrın yolları çoktur hiç kimsenin hayır yapamamada özrü yoktur öyle mi? Bize ikinci vereceği şey budur. Hani mesela bazı tipler görmüşsünüzdür. Bu genelak kardeş hukkunu bir kenara bırakın. Ya ben ne yapayım ki diyor adam mesela. Yani o moda girmiş adam. Benim yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Hayır. Her Müslümanın yapabileceği bir şey vardır mutlaka. Öyle değil mi? Hakkı söyle. Söyleyemiyorsan batıl ehlinin yanında yer alma. Söyleyemiyorsan Müslüman kardeşlerine zarar verme. Öyle mi? Bak Peygamber aleyhisselatü vesselam paran yok. Sadaka veremiyor musun? Gül. Gülmek de bir sadakadır. Öyle mi? Hem Cabir'den hem de Enes'ten peygamber aleyhissalatu vesselam dedir kullu ma'rufin sadaka. Bütün maruflar sadakadır. Bak genel bir şey yani. Hangi iyilik aklına geliyorsa gelsin bu senin için nedir? bu senin için bir yani şöyle bir şey yok Müslümana hala. Benim param yok. Ondan dolayı ben sadaka veremem. Hayır. Sen benim bana gülmen senin için sadakadır. Öyle mi? Bu bir iyilik midir? Maruf sınıfına girer mi? Müslümana gülmek? Girer. Senin benim arka yani benim hakkında konuşmaman da bir sadakadır. Hiçbir şey yapamıyorsan bana Sadaka veremiyorsan benim aklımda konuşma, öyle mi? Benim dedikodumu yapma, laf getirip götürme. Yani şerri çek insanlardan, ee, en azından batır ehlinin yanında yer alma. Mesela bu bile nedir? Bu bile Müslümanın yapabileceği bir şeydir. O zaman bu hadislerden çıkan ikinci bir mesele her konuda. Benim yapabileceğim bir şey yok, İslam'da böyle bir şiar yok yani. Her Müslümanın, her harukarda mutlaka yapabileceği ne vardır? Mutlaka yapabileceği şeyler vardır çünkü hayırın kapıları çoktur. Allah Azze ve Celle herkesin haline, durumuna uygun hayır kapılarını insanların önünde açmıştır. O zaman bu iki tane hadisten çıkaracağımız sonuç nedir? Genel sonuç Müslüman ya yararlı olandır ya da zararlı olmayandır. Üçüncü bir sınıf da yok zaten. Öyle mi? Müslüman ya yararlı olandır kardeşlerine veyahut da zararlı olmayandır. Üçüncü bir şey de yok. Üçüncü bir sınıf da yok zaten. Devam edelim. Bu nedenle Müslümanın diğer Müslümanlara karşı sorumluluğunu Ayırabilir. birincisi Müslüman kardeşlerine zarar vermemek, Müslümanın kardeşlerine karşı davranışlarından en aksınız budur. İkincisi Müslüman kardeşlerine yarar sağlamak. Bu ise Müslüman Müslüman için en uygun olan durumdur. İmam Neve'nin Rahimahullah kır 40 sini kitabçığında verdiği hadisleri sıralaması incelendiğinde bu sıralamayı gözettiği, gözettiği fark edilir. Başkalarına zarar vermemek konusunda iki hadis aktarmaktadır. Bunlardan birincisi 35. sıradaki hadistir ki birbirinizi kıskanmayın, birbirinizle çekişmeyin ve birbirinize buğz etmeyin diye geçer. Sonra insanlara deral sağlamayı teşvik eden 36. Hadis, hadisi aktarır ki o da kim bir Müslüman'ın dünya sıkıntılarından birini çok ayetinde de bulunmaktadır. allah Teala şöyle duydur. En hırman kat kat faiz demeyin. Allah'tan korkun ki felah bulasınız. Kafirler için hazırlanan ateşten korunun. Hem Allah'a ve Resul'e itaat edin ki merhamet olunasınız. Rabbinizin merhametine ve eni gökler ile yerler kadar olan cennetine girmek için yarış yapın. O cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. O takva sahipleri ki, bollukta ve darlıkta sadaka verirler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar, Allah da iyilik edenleri sever. Faiz almak insanlara zarar vermektir. Allah-u Teala onu yasaklamıştır. Arkasından insanlara darlıkta ve bollukta iyilik yapmayı belirtmiştir. Öfkelerin, öfkelerin, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah-u Teala önce insan müslümandan istenen en alt olup en azından onlara zarar vermemek ilkesidir. Güzel ahlakın buna göre iki esası bulunmaktadır. Tamam, burada duralım inşallah. Şimdi normalde o zaman bizim bu bölümden anlayacağımız şey nedir? Bizim bu bölümden anlayacağımız şey nedir? Şudur, bir müslümanın diğer müslümanlara karşı yapacağı davranışlarda İslam bir alt sınır belirlemiştir bir de üst sınır belirlemiştir. Bu dinin bütün alanlarında böyledir değil mi? El imanu bi ve 70 ve 60 şubeten. Efdalha kavlullah ilahe illallah ve adnaha imatatu Yani dinin en temelinde bile Peygamber Aleyhissalatu ne diyor? Din bir alası vardır. Bir de neyi vardır. Bir de ednası vardır. Tamam? Niye Allahuze vecelle böyle yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin böyle yapmasındaki sebep rahmeti ve lütfudur. Çünkü insanları yaratan Allah olduğundan dolayı onların ahvalini en iyi bilen ve onların ahvaline en uygun olanın hangisi olacağını da en iyi bilen yine kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Şimdi Allah Azze ve Celle düşünün dini tek tip yapsaydı, şu an mesela hepimiz yaşıyoruz birçok insan görüyoruz. Hatta birçok insanı bir kenara bırakalım, kendi ortamınız için düşünün. Herkes Allah Azze ve Celle'nin bu istediğini yerine getirebilir miydi? Mesela din sadece peygamberlerin yaşadığı gibidir, buna uyan Müslümandır, uymayan Müslüman değildir diye. Allah Azze ve Celle böyle bir kural koymuş olsaydı kendi aramızda bile yüzde doksandan fazlamız dökülürdük. Öyle değil mi? Hakeza din Allah Azze ve Celle deseydi ki o hadiste gelen o cennete en son girecek adam var ya, din onun yaşadığı dindir deseydi. Bu defa himmeti âli olanlar, Allah'ı çok sevenler, gönülleri kalpleri Allah'a bağlı olanlar bunlar rahatsızlık duyarlardı. Öyle değil mi? Çünkü bu onlara kafi gelmezdi. Allahu Teala insanların halini bildiği için dinin bütün bölümlerini ne yapmıştır? Kısımlara ayırmıştır. Ki Kur'an-ı Kerim'de bunun genel delili nedir? Onlardan kimisi hayırda öncü, kimisi muhtesit, kimisi de nedir? Nefislerine zulmedenlerdir. İnsan oğlu böyledir. İnsan oğlu sınıf sınıf'tır. Onun için Allahu Teala muamelere de onları sınıf sınıf tutmuştur. Bir, en alt tabaka. Öyle mi? En alt tabaka nedir? Yani en alt tabakada duran insanların çok çok çok fazla dikkatli olması lazım. Çünkü ayak kaydı mı? Aşağıda başka bir şey yok. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki en alt bu din her yerinde böyledir. Mesela siz şunu söyle bu dersi diyelim dinlediniz. Şunu kendi kendinize karar verebilirsiniz. Tamam arkadaş ben öğrendim ki Müslümanların en alt sınırı kardeşlerine zarar vermemektir. Kimseye zarar vermem. Ama kimseye faydam da olmaz. Çünkü en alt sınırı nedir? En alt sınırı kimseye şey yapmamaktır, zarar vermemektir. Üst sınırı nedir? Zarar vermemekle beraber insanlara ne yapmaktır? Faydalı olmaktır. Veyahut da diyelim ki siz bir dini dinlediniz, bir bedevinin kıssasını dinlediniz, bir de sahabelerin hayatını dinlediniz. Dediniz ki tamam ben bedevi gibi yapacağım. Yani kelime-i tevhidi söylerim, tevhidi yerine getiririm. namaz, zekat, oruç, haç, üzerine ne arttırırım, vallahi ne de eksiltirim dediniz. Tamam? Bu nedir? Bu en alt sınırdır. Öyle değil mi? Burada bir zararı var mı bunu tercih etmenin? Yani bir ayıbı var mı? Yok. Kişiye Allah azze ve celle önüne sunmuş ama en alt sınırı seçen insanların şunu bilmesi lazım ki onun altında başka bir şey yok. Yani ayağın kaydı mı en dibe düşüyorsun, esfer isafiline düşüyorsun. Ama gönlü, yüreği, ameli en üstte olan insanlar, her zaman amellerin en üstününü seçen insanlar, şeytani bir durumdan, nefsi bir durumdan, dünyevi bir durumdan dolayı ayakları kaysa bile onların neyi vardır? Onların yine Allah Azze ve Celle'nin lütfudur ki bir alta düşerler yani yine Allah'ın razı olacağı bir yerdedirler. Anlaşıldı? Bu kardeşlere karşı olan ilişkilerde de böyledir. Allah Azze ve Celle bizim halimizi bildiği için bir en alt sınır tayin etmiştir bir de en üst sınır tayin etmiştir. Tamam? En alt sınır nedir? En alt sınır kişinin kardeşlerine zarar vermemesidir. Başka da yok ha. Yani ben işte kardeşlerime zarar veriyorum falan bu bellidir ki sen kardeşlik şubesini yerle bir etmişsin. Yani eğer kardeşlerine zarar veriyorsan sen kardeşlik şubesini yerle bir etmişsin. Çünkü zarar vermemek en alt sınırdır. Üst sınır nedir? Zarar vermemekle beraber insanlara aynı zamanda fayda sağlamak. Öyleyse bizim gözümüz sürekli nerede olması lazım? Bak daha henüz biz neredeyiz şu anda? Genel kaidelerdeyiz. Öyle değil mi? Yani tafsilatı bilmesek bile kardeşlerimize karşı nasıl davranmalıyız? Sorusunun cevabındaki genel kaidelerdeyiz. Genel kaide şu. Fayda sağlayamıyorsan bile zarar vermemek zorundayım. Fayda sağlayamıyorsam bile zarar vermemek zorundayım. Bizim sürekli gönlümüz ve amelimiz en üstte olanda olmalıdır. Yani en sonda. Ha bazen olur hepimiz naksa, ayba, eksikliğe muarrat olan insanlarız. Bazı durumlar olursa da aşağılara düşersek, imanımızda bize afiyet oluşursa da zarar vermemeye gayret edeceğiz. Bunu bilmenin faydası nedir? Yani bunu bilmenin en önemli faydası nedir? Bunu bilmenin en önemli faydası ise şudur. Mesela diyelim ki siz kendi nefsinizi terbiye etmeye karar verdiniz, tamam mı? Bir genel terbiye vardır, öyle mi? Genel terbiye nedir? İşte zikirle, Kur'an'la, duayla, gece namazıyla, sadaka vermeyle, Allah'tan yardım istemeyle, Kur'an okumayla kişinin nefsini terbiye etmesi. Bu genel terbiyedir yani insanın ahvalini genel olarak düzeltmesi için. Bir de insanda bir noktada yoğun bir şekilde eksiklik vardır. Değil mi? İnsan onu terbiye etmeye çalışır. Bunun ismi nedir? Bunun ismi özel terbiyedir. Yani sen kendindeki bir ayıbı terbiye etmeye çalışıyorsun. Misal örnek veriyorum. Diyelim ki sizde iki tane haslet var. Bir cimrilik var. Bir de gıybet var. Tamam? Mı? Bir cimrilik var. Bir de ne var? Gıybet var. Hangisini ön almak zorundasınız? Gıybeti, çünkü gıybet zarar vermektir, öyle değil mi? Yani mesela diyelim ki ben cimriyim, para vermiyorum veya müslümanlara maddi anlamda yardım etmiyorum ama bir de ne yapıyorum? Bir de gıybet yapıyorum. İki tane bende hasret var. Şimdi ben terbiyeye başladım, terbiye yapacağım ee, mesela. Hangisinden başlamam lazım? Gıybeti terk etmeden. Çünkü ben vermesem de verecek olan insanlar var. Ben yardım etmesem de yardım edecek olan insanlar var, öyle değil mi? Ama gıybet öyle değil. Yani ben gıybet yaptığım zaman Müslümanlara zarar veriyorum. Demek ki terbiyede yani kardeşlere yönelik olan e, hukukta kendimi terbiye etmek istiyorsam eğer ben önce neden başlamak zorundayım? Onlara zarar vermemekten başlamak zorundayım. Niye? Çünkü onlara zarar vermemek işin en etnasıdır. Yani olmazsa olmazıdır. Yarar sağlamasam bile zarar vermemek durumundayım. Burası anlaşıldı değil mi? Şimdi burada konumuzun biraz dışında ama genel hatlarla bize faydalı olacak iki tane bilgi e, söyleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi şudur. Ee, fıkıh kaideleri nasıl konur? Tamam mı? Yani bu konumuzun içinde geçti ama konumuzla çok da alakalı olan bir şey değil. Fikir babından, bilgi babından söyleyeceğim. Bir fıkıh kaidesi mesela diyelim ki biri size bir tane fıkıh kaidesi söylediniz. Bir tanesi istedi ki bunun delili nedir? Bunun cevabı nedir? Mesela çoğu fıkıh kaidesinin delili yok. Öyle mi? Yani mesela siz diyorsunuz fıkıh kaidesi la لَا يَزُولُوا بِشَكٍّ Yakîn şek ile gitmez. Doğru mudur? Peygamber böyle bir söz söylemiş mi? Böyle bir hadis var mı? Yok. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Nasıl hadisten çıkarır Hadiste böyle bir cümle yok. Var mı hadiste ''el yakînû yazûlû bişek'' diye bir cümle var mı? Mesela şimdi burada bir kaide söyledi konumuzla alakalı. Dedi ki Derul mefâsidi evlâ min celbil mesâlihi'' Bu ana kaidelerden bir tanesi. Daha doğrusu ana kaidelerden, fer olan kaidelerden bir tanesi. Ana kaideler beştir, bir tanesi de e, darar-ı Dar zarar giderilirdir. Onun fer'i, bir, bir fer'i de budur. Yani dar'ul mefasidi, evla min celbil mesarihi. Tamam. Nedir bunun delili? Biz diyeceğiz ki fıkıh kaidelerinin birçoğu tek bir delilden çıkarılmaz. Tek bir delilden çıkarılmaz. İslam alimleri birçok delilin ortak ettiği bir noktayı, ortak işaret ettiği bir noktayı tespit ederler ve oradan bir kaide çıkarırlar, tamam? Yani bakarlar ki mesela nasların birçoğunda zararı önlemek, faydayı sağlamakın önünde zikredilmiş, tamam? İslam zararla fayda yan yana geldiği zaman çok yerde zararı cel, önce zararla şey yapmış, zararı def etmekle uğraşmış, ha demişler demek ki Allah'ın gözettiği maksatlardan bir tanesi de nedir? zararı önlemenin faydayı sağlamadan önde olduğudur. Anlaşıldı burası. Yani fıkır kaidelerinin illa nas olarak delili olacak diye bir kaide yoktur. Bir delile dayanıyorsa veya deliller topluluğuna dayanıyorsa bizim için nedir? Bizim için yeterlidir. İkinci mesele ise ne? İkinci mesele nasları incelerken, nasları incelerken ve eski dönem alimlerinin yazdığı kitapları incelerken böyle rastgele incelememek lazım. Öyle değil mi? Çünkü içerisinde çok çok çok ince noktalar var. Mesela burada bize iki tane ne verdi? Burada bize iki tane ayet verdi. Öyle mi? Bu ayetten bir tanesi neydi mesela? Meşhur hepimizin bildiği ve sari'u ile mağfiretin min rabbikum ve cenneten 'arduhâ's Bak şeyh ince bir gözlükle baktığında kullukta bize bazı ince tüyolar verdi. Öyle değil mi? Allah'a kulluk yaparken işin inceliğini nasıl yakalarız? Bize onu öğretti. Dedi ki bunun öncesinde Allah faiz yemeyin diyor. Öyle mi? Allah'a Resulüne itaat edin diyor, öfkenizi yenin falan, ondan sonra insanlara fayda sağlayacak maddelere geçiyor, öyle mi? Demek ki Allah Azze ve Celle, çünkü faiz yemek insanlara verilen en büyük zarardır, öyle mi? Haksız yola, batıl yollarla mal yemenin çeşitlerinden bir tanesi de faizdir. Önce Allah Azze ve Celle bize bunu zikretti, ondan sonra da akabine ne yaptı? Ondan sonra da akabine bize bunu zikretti. Bu mesela bize mesela İmam Nevevi'den bize iki tane hadis örnek dedi. 35. hadiste İmam Nevevi diyor ki, ola tabagadu, ola tenazahu vesaire bu hadisi getiriyor. 36. hadiste de diyor ki, men nefse an achihi kurbata min kura bi dünya mesela. Öyle mi? Yani önce kardeşinle çekişme, ona etme, ona düşmanlık etme, ona sırtını dönme. Sonra akabinde diyor ki, kim kardeşinden bir tane şey giderirse, bu böyledir. Yani eski dönem alimlerinin naslarda zaten bu böyledir. Yani Allah Azze ve Celle, çünkü hakimdir, hikmet sahibidir. Hiçbir şeyi rastgele yapmaz, abes olsun diye yapmaz haşa ve kella. Eski dönem alimleri de Kur'an ve sünnetle ruhları artık birbirine karıştığı için onların tasnifatlarında da bu böyledir. Mesela diyelim ki örneğin birçok hadis imamı kitabına hangi hadisle başlamıştır? اِنَّمَ الْعَمَلُوا بِالنِّيَاتِ حَدِسِي hadisiyle başlamıştır. Öyle de niye? Bunu öyle rastgele, hadi amel hadisini koyalım en başa, bu değil. Bütün meselelerin temeli niyettir, ihlastır. Bunu göstermek için yapmışlardır. Öyle değil mi? Yoksa rastgele bu hadisleri kitaplarının başlarına yani ilim talebesine bir şey gösteriyor. Bu işe başlarken önce ne yapacaksın? Önce ee, ihlaslı olmayı öğreneceksin. Mesela eski dönem alimlerinin birçoğu insanlara din öğretirken, talebe yanına gelince ilk öğrettiği hadis ona hangisidir? يَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ menfi şey Hadis'in Arapça metnini karıştırdık da. Yerde merhamet edenlere gökteki de merhamet eder, tamam? Yerde merhamet edenlere gökteki de merhamet eder. Örneğin mesela eski kitaplardan gitsin açarsanız şeyde de Alam Rahimak Allah. Bil ki Allah sana rahmet etsin. Öyle mi? Fark ettiniz mi bunu? İ Alam Allah. Allah sana rahmet etsin bil ki. Çünkü ilmin temeli rahmettir. Hoca talebeye merhamet etmese. Talebe de hocaya merhamet etmezse ilim yürümez, öyle değil mi? Onun için önce talebeye öğrenmenin ve öğretmenin temelinde merhamet olduğunu anlatmak için önce talebeye rahmetle başlamışlar. Bunu niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum ki eskilerin kitaplarına baktığımızda, eskilerin sıralamasına baktığımızda öyle göz kararıyla gözü geçirip değil. Yani günümüzde yazılan kitapları okuyormuş gibi değil. Onlar mutlaka belli bir şeye dayandırıyorlar. Özellikle de naslar. Yani bizi ilgilendiren naslardır. Kur'an ve sünnette varit olmuş olan nasları okurken veyahut da ezberlerken böyle rastgele bir gözlükle değil. Yani hikmet burada hikmet nedir? Allah Azze ve Celle niye bunu öne geçirdi, niye bunu sonradan zikretti diye bu insanı Allah'a nasıl kulluk edeceği noktasındaki ince noktalara e, götürür. tamam? Ve aynı zamanda bu kulun Allah'a ne kadar daha çok güzel mesela şimdi bunu diyelim tespit etmiş ya buradan. Örneğin kim tespit etmişse bu neyi gösterir? İki şeyi gösterir. Bir, ben Allah'a en güzel daha nasıl ibadet edebilirim şuurunda olduğunu gösterir, bunu yapan kişinin. İki, Allah'ın da ona fehem kapsını açtığını gösterir, anlayış kapsını açtığını gösterir. İkisi de büyük nimettir. Öyle değil mi? İkisinden de daha büyük nimet olabilir mi? İkisinden daha büyük nimet olamaz. Ondan dolayı e, bu şeylere dikkat edelim. Yani özellikle nasları okurken ahlakla alakalı nasları, ince noktaları yakalamaya çalışalım. Şimdi daha sonra şu konuya geçeceğiz e, inşallah. Şeyh diyor ki bana göre, bana göre yani kendi araştırmasını söylüyor, güzel ahlakın iki esası bulunur. Yani bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşlerinin hukukunu yerine getirirken bunun iki tane şeyi vardır, bunun iki tane esası vardır. Bunlardan bir tanesi hayadır diyecek, bir tanesi de kendi için sevdiğini başkaları için de istemektir diyecek ve konuya devam edeceğiz. Yalnız burada şunu bileceğiz biz, Konuya girmeden önce, yani genel bir hat olaraktan biz daha önce de söylemiştik, yine söyleyelim inşallah. Bütün amellerde hem kul tercih ederken hem de şeytan insanı ifsad ederken değil mi? Bir asli olan ameller vardır. Yani insanı diğer güzel amellere götüren veyahut da insanı diğer şerli amellere götüren meseleler vardır. Bir de normal meseleler vardır. Kulun önce tahkik etmesi gereken mesele nedir? Önce yerine getirmesi gereken mesele o etken konumunda olan ahlaklardır, huylardır vesaire. Tamam mı? Mesela buna örnek olarak ne söyleyebilirim? Şimdi sen çok çok çok çok salih amel öğrenmene gerek yok. Sen önce ihlası öğrenmek zorundasın. Tamam Çünkü ihlas etkendir. Öyle değil mi? Senin çok çok çok kendinden bazı ayıpları def etmene gerek yok. Önce riya'yı kendinden def etmen lazım. Çünkü de riya olduktan sonra İstersen bütün amellerin salih olsun ve bütün görünen kötü ameller sende mevcut olmasın. Yalan konuşma, geveze olma, dedikolucu olma vesaire cimri olma. Bir faydası var mı bunun sana? Yok. Çünkü işin temelinde ne var? Etken konumunda olan ameller var sende, e, riya var. Hakeza ihlas da böyle, güzel ahlakta da, da böyle. Yani biz mesela şimdi öğreneceğiz. Güzel ahlak nedir? Selamı yaymaktır, kardeşlerine nasihatte bulunmaktır, onun ihtiyaçlarını gidermektir, ona dua etmektir. Bundan önce tahkik etmen gereken şey ne? Etken konumunda olanlar. Nedir? Bir tanesi hayadır. Yani sen önce hayayı etken konumunda olanı kendinde sağlamaya çalışman lazım. Haya nedir? Ben hayayı nasıl elde edebilirim? Hayayı elde etmenin yolları nelerdir? Niye? Çünkü o diğerlerini unutabilirsin, terk edebilirsin, bazı özel durumlarda yapamayabilirsin. Ama etken konumunda olan sende yerleştikten sonra mesele bitmiştir. Yani mesele olan nedir? Etken konumunda olanları ee, sağlamaktır. Yine etken konumunda olan, kötülüğe insanı götürenleri de ne yapmaktır? Def etmektir. Mesela kardeşlikte göreceğiz etken hayadır, e, sevdiğini getirmektir. Kardeşliğe zarar veren de nedir? Suizandır. Öyle değil mi? Ve bencilliktir. Yani nasıl ki insanın kardeşlikteki o tafsilata iten iki güzel ahlak, e, haya ve başkaları için, kendi için sevdiğini başkaları için de istemekse, kardeşlik hukukundan insanı kötülüğe, zarara, hukuk ahlakı davranma iten de nedir? Su izandır ve bencilliktir. Tamam mı? Bu ikisi bir insanda varsa akşama kadar sadaka vermeyi öğrensin. Bütün ömrü boyunca işte güzel söz söylemeyi öğrensin. Çünkü fesada götüren, daha büyük zarara götüren iki tane kötü etken o insanda nedir? O insanda mevcuttur. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Var mı? Sorusu olan? Yok. Tamam inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemeyin.